Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Meclis gündemindeki torba yasanın enerji ve maden şirketlerine yeni imtiyazlar sunduğunu söyleyen yüze yakın kurum bir araya geldi, yasanın geri çekilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim torba yasayı geri çek adresindeki kampanya şu ana kadar 20 bine yakın kişi imzaladı. Söz konusu elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 13 Ekim Salı günü Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşüldü. Yasanın çok yakında bir üst komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Kampanya yürüten çevre kurumları kanun geçerse aşağıdaki değişikliklerin olacağını söylüyor. Maden şirketlerinin 12 ay ruhsatsız çalışması, işletme izni alanı dışına cezasız bir şekilde taşması, devlete olan borçlarına göz yumurması, havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji, Yenilenebilir enerji sayılıyor ve üstelik teşvik ediliyor. Biyokütle santrallerinin önü daha da açılıyor. Cumhurbaşkanı izniyle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından muaf enerji şirketleri kuruluyor. Enerji yatırımları için gereken taşınmazlar kolayca kamu yararı ve kararı olmaksızın istimlak ediliyor ve halkın, köylünün toprakları sermayeye peşkeş çekiliyor. Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etme sağlanıyor Kampanyada ayrıca şu ifadeleri de yer verilmiş. Bu teklifle maden ve enerji şirketlerini denetleyen mekanizmalar bürokratik engel olarak tanımlanıyor. Kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen, kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmak isteniyor. Hali hazırda uygulamada olan kanunların bile koruyamadığı doğayı daha da fazla tahrip edecek sermayenin sahip olduğu ayrıcalıkları Yenilerini ekleyerek halkın omuzlarına yeni yükler bindirecek bu kanun teklifi geri çekilmeli demişler. Kampanya Change.org Taksim torba yasayı geri çek adresinde. Nemrut Kalderası'nda geçtiğimiz Ağustos ayında tabiat anıtı çevre düzenleme işi adı altında başlatılan betonarme inşaat uzmanlardan ve kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda Bitlis valiliği tarafından durdurulmuştu. İnşaatın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla yeniden başlatılması üzerine Özcan Erboy tarafından bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim Nemrut Krater Gölü'ne dokunma adresindeki kampanyayı da 5000'e yakın kişi imzalamış. Nemrut Dağı Kalderası'nda beton dökülecek alanın tabiat anıtı, turizm alanı, birinci derecede doğal sit alanı, Ramsar alanı statüsünde bulunduğunun ifade edildiği kampanyada şu bilgilere yer verilmiş. Bu alanla ilgili UNESCO'nun... Küresel jeopark alana dahil edilmesi için yapılan başvuru süreci hala devam etmekte. Avrupalı seçkin destinasyonlar projesi kapsamında mükemmellik ödülü alan ve yeryüzü cenneti olan Nemrut Kaderası'nda yapılacak her türlü müdahale belirtilen alanın doğasını bozacak deniyor kampanyada Change.org Taksim Nemrut Krater Gölü'ne dokunma adresinde.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 seviyesini kaybetmiş durumda. Bu kurumaya yüz tutmak demek diyor ve bunun için de change.org.taksim Eğirdir Gölü adresinde kampanyayı açmış. Lüleburgaz Emek ve Dayanışma Derneği başlattığı kampanyada Kırklareli Pınarhisar'a bağlı Kaynarca beldesinden başlayıp Lüleburgaz'a ulaşan derenin insan ve canlıların sağlığını ve yaşamını tehdit eder derecede kirli olduğunu söylüyor. Kirliliğin Önlenmesi için de talepler sunmuş Change.org Taksim Luleburgaz Deresi adresindeki kampanyada şöyle deniyor. Fabrika atıklarının, tarımzal zehirlerin, hayvan çiftlikleri atıklarının ve yerleşim yeri kanalizasyonlarının dereye salınması önlensin. Bütün bu atıkların dereye salınması yerine kapalı boru sistemiyle en yakın arıtma tesisine ulaştırılsın.